Bismillahirrahmanirrahim. Mayde 100, 101, 102 Peki murdarın çokluğu hoşunuza gitse de murdarla temiz bir olmaz. Öyleyse ey akıl sahipleri Allah'tan korkun ki kurtuluş eylesiniz. Ey iman edenler size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Kur'an'a indirilirken onları Kur'an indirilirken anları soracak olursanız size açıklanır. Allah bunları affetmiştir. Allah gafurdur, halimdir. Sizden önce bir kadın onları sormuştu da sonra o sebeple kafir olmuştu. Allah subhanu ve Teala burada gereksiz soru sarmayı yasaklıyor. Ve Resulullah diyor ki Ey Muhammed onlara de ki murdarın çokluğu hoşunuza gitse de murdarla temiz bir olmaz. Ey insanlar murdar ne kadar çok olursa olsun onun çokluğu neticeyi değiştirmez. Saydası az bir helal zararlı olan pek çok haramdan daha hayırlıdır. Ve aleyhissalatü vesselam efendimiz de az olup da yeten çok olup da aldatandan daha hayırlıdır demiştir. Ve öyleyse ey akıl sahipleri Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Yani ey doğru ve sağlam akıl sahipleri haramdan kaçının ve onu terk edin. Felala kanaat edip yetinin ki Dünya ve ahirette felaha erkekimiz. Evet. Ve Enes'ten gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün bir hutbe okudu. Onun benzerini bir daha hiç işitmemişimdir. Hutbesinde şöyle dedi. Eğer siz benim bildiğimi bilmiş olsaydınız az güler, çok ağlardınız. Enes diyor ki Ali sallallahu ve ashabı işten anlayarak yüzlerini örtüler. Adamın birisi Ey Allah'ın Resulü benim benim babam kimdir dedi. Ali sallallahu senin falancadır. Senin baban falancadır. Bunun üzerine bu ayet-i kerime indi. Bu hadisi Nahdır Rebi İbn -i Ubade şurayı nakletmiştir. Ve i̇bn Abbas'tan gelen nakilde Ey iman edenler Size açıklanınca Hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri Sormayın ayeti konusunda Aleyhisselatü Vesselam halka seslenerek Ey insanlar Üzerinize haç farz kılındı dedi. Eset oğullarından bir adam Kalkıp ey Allah'ın Resulü Her yıl mı dedi Aleyhisselatü Vesselam sustu. Adam her sene mi dedi sustu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz eğer ben ona evet deseydim bu da size farz olacaktı ve siz buna güç yetiştiremeyecektiniz buyurdu 103 ve 104 Allah ne dahil eden ne sahip eden ve ne vasil eden ne de hamdan hiçbirini meşru kılmamıştır fakat o küfredenler Allah'a karşı yalan urzu uydururlar Onların çoğunun ise akılları ermez. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiği zaman atalarımız üstünde bulduğumuz şey bize yeter dediler. Ya ataları bir şey bilmiyor ve doğru yola gitmiyorlar idiyse. Evet, bu da onların anlamsız hurafeler yığını olduğunu gündeme getiriyor. Bukhari'den Said İbni Müsseyyeb şöyle demiştir. Bahire sütü kutlar için alıkonu ve hiçbir şey kimseye emzirilmeyen hayvandır. Sayı Bey ise müşriklerin ilahları için başı boş bıraktıkları ve üzerine hiçbir şey yüklemedikleri hayvandır. E, Said ibn Musayyeb der ki, Ebu Hureyre Ali sallallahu aleyhi ve sallamın şöyle dediğini bildirmiştir. Ben Huzaa kabilesinden Amr bin Amiri. Cehennemde bağırsaklarını sürürken gördüm. Çünkü hayvanını ilkin başıboş bırakan kimsedir. Vasile ise döl alınmamış devedir. Devenin ilk ürünü parkire bırakılır, sonra arkasından bir dişi deve seçilirdi. Ve bunu da putlar için ayırırlardı. Eğer birisi diğeriyle birleştirilirse aralarında erkek bulunmazdı. Ham ise devenin doğuranıdır. Belirli sayıda doğum yaptıktan sonra onu putlar için ayırırlardı. Ve bir daha hamile bırakmazlar, da ona yük yüklemezlerdi. Yük yüklemedikleri için ona korunmuş anlamına gelen hami adı verirlerdi. Fakat o küfredenler Allah'a karşı yalan uydururlar. Onların çoğunun ise akılları ermez. Allah bunların hiçbirini meşru kılmadığı gibi bunlar kişiyi Allah'a yaklaştırmaz da. Ancak müşrikler bunları kendileri uydurmuşlardır. Kendileri kurallaştırmışlar ve Allah'a yaklaşma için vasıta kılmışlardır. Halbuki bununla Allah'a yaklaşamazlar. Aksine bu onlar için bir vebaldir. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygamberine gelin denildiği zaman atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter dediler. Yani onlar Allah'ın dinine ve şeriatına çağrıldıklarında Allah'ın vacip kıldığını yerine getirme haram kıldığından kaçırma üzere davet edildiklerinde derler ki babalarımızı, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yollar bizim için yeterli. Allah subhanahu ve Teala onlara şöyle der. Ya ataları bir şey bilmiyor ve doğru yola gitmiyorlar idiyse, yani hakikati anlamıyor, bilmiyor ve doğru yolda yürümüyorlarsa, onların peşinden nasıl gidebilir? Onlardan daha bilgisiz ve daha sapık olan kimselerden başkası, atalarının izinden gider mi hiç? 105. Ey iman edenler, siz kendinize bakın. Siz doğru yolda bulunursanız, sapıtmış olanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Yapmış olduklarınızı o size haber verecektir. Allah subhanahu ve teala, mümin kullarına kendilerini ıslah etmelerini, hayır yapmak için bütün güç ve takatlarıyla çalışmalarını emrediyor. Ve kendisi, iyi olan kimseye başkalarının bozukluğunun zarar vermeyeceğini, onların bozukluğunu ister uzak ister yakın olsun haksız olduğunu haber veriyor. Çok üç, çok üç, çok üç. Bir şey. 106, 107 ve 108 Ey iman edenler! Herhangi birinize ölüm gelip çattığı zaman vasiyet anında aranızda ya adalet sahibi iki kişiyi veya yolculukta olup başınıza ölüm musibeti gelmişse sizden olmayan iki kişiyi şahit tutun. Onlardan şüpheleniyorsanız namazdan sonra alıp koyarsanız da Allah'a şöyle yemin ederler: Akraba bile olsa yeminle hiçbir bir şeyi değiştirmeyiniz. Allah'ın şahitlerini şahitliğini gizlemeyeceğiz, yoksa elbette günahlardan oluruz. Şayet onların aleyhinde gerçekten bir vebale hak kazanmış oldukları ortaya çıkarsa, onların aleyhlerine hak iddia ettikleri iki kişi bunların yerine geçer. Ve bizim şehadetimiz onların şehadetinden daha doğrudur. Biz haddi aşmadık. O takdirde biz doğrusu zalimlerden oluruz diye Allah'a yemin ederler. Bu şehadeti gereği gibi yapmalarına veya yeminden sonra yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarına daha yakındır Allah'tan korkun ve dinleyin Allah'a fasıklar grubunu hidayete erdirmez bu kelimeler, i gurbet, gurbette ölümü ve şehadeti anlatıyor çok önemli bir hüküm aslında bu rivayet Abdullah i̇bn Abbas'tan gelir Onlar mensup olduğunu söyleyenler de olmuştur ama ey iman edenler herhangi biriniz ölüm gelip çattığı zaman vasiyet anında aranızda ya adalet sahibi iki kişiyi ya da yolculuk dolup başınıza ölüm musibeti gelmişse sizden olmayan iki kişiyi şahit tutun havli hakkında şahit tutun kavlinin haberidir denmiştir. Yani sizden yani Müslümanlardan. Orada eğer müminlerin bulunmayışı halinde zımmilerden şahadetlerinin caiz olması için bu iki şartı koymuşlardır. Evet. Südde'den gelen nakilde kardeşlerim Allah-u Teala'nın ey iman edenler herhangi birinize ölüm gelip çattığı zaman ayet hakkında söz konusu edilen vasiyetin ölüm anında olduğunu söylemişlerdir kişi öleceği zaman vasiyet eder ve Müslümanlardan iki kişiyi lehinde ve aleyhinde olan konularda şahit tutar. Hazarda da durum böyledir. Seferde ise sizden olmayan iki kişiyi hükmü caridir. Bu kişiyi seferdeyken ölüm gelir çatar. Yanında Müslümanlardan kimse bulunmaz. Bu takdirde Yahudi veya Hristiyan veya Mecusilerden iki kişiyi çağırır ve onlara vasiyet ederek mirasını verir. Onlar da bunu kabul ederler. Ölenin ailesi vasiyete razı olur ve kabul ederlerse gayrimüslim olan o iki kişi kendi hallerine bırakılır. Şayet şüphelenilirse konu hakime götürülür. İşte Allahu Teala'nın onlardan şüpheleniyorsanız namazdan sonra al koyarsanız sonra yemin ederler. Kavlinin manası budur. 109 Allah Peygamberleri topladığı gün şöyle diyor: Size ne cevap verildi? Onlar da bizim bir bilgimiz yoktur. Doğrusu kayıpları bilen sensin derler. Bu ifade peygamberlerin kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin hitabına nasıl muhatap olacaklarını ve kendilerinin gönderildikleri milletlere nasıl karşılık verdiklerini soruşturmasına karşılık bir haberdir. Nitekim Rabbimiz başka bir yerde, muhakkak giden kendilerine peygamber gönderilenlere elbette soracağız. Bir başka yerde Rabbine and olsun ki, biz onların hepsine yapmakta oldukları şeylerden elbette sual edeceğiz. 110 ve 111 Hani Allah Ey Meryem, Ey Meyrem oğlu İsa, senin ve ananın üzerindeki nimetimi hatırla demişti. Hani seni ruhur kudüs ile desteklemiştim. Beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordum. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Yani sen benim iznimle çamurdan kuş gibi bir şeyler yapıyordun da içine üflüyordun ve benim iznimle kuş oluyordu. Hani sen anadan doğma körü, ve Abraş'ı benim iznimle iyi ediyordun. Hani ölüleri benim iznimle diriltiyordun. Ve hani İsrail senden çekmiştim. Kendilerine apaçık ayetler getirdiğim zaman işlerinden küfredenler bu apaçık bir büyüdür demişti. Hani ben havarilere bana ve peygamberime iman edin diye vahyetmiştim de inandık. Şahit ol ki biz müslümanlarız demişlerdi. Allah Subhanahu ve Teala Hazreti İsa'ya lütfu keremini anlatıyor ve ona verdiği mucizeleri zikrediyor ve teker teker bunları söylüyor. Ve en sonunda hani ben havarilere bana ve peygamberime iman edin diye etmiştim ayetinde ise Allahu Teala'nın İsa Aleyhisselam'a bir minnetidir. Ona arkadaşlar ve yardımcılar halk etmiştir sonra denildi ki bu vahiyden maksat ilham vahidir ve onların en son sözü inandık şahit ol ki müslümanlardanız demişti 112'den 115'e kadar hani havariler er ey Meryem oğluysa Rabbim bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi de o eğer inanmışlarsanız Allah'tan korkun demişti demişlerdi ki istiyoruz ki ondan yiyelim kalplerimiz yatılsın ve senin bize hakikaten doğru söylediğini bilelim de biz de ona şahitlerden olalım Meryem oğlu İsa da Allah'ım Rabbimiz üstümüze gökten bir sofra indir ki bizim hem öncekilerimiz hem de sonrakilerimiz için bir bayram ve senden bir ayet olsun bizi rızıklandır sen rızık verenlerin en hayırlısısın diye dua etmişti. Allah buyurdu ki ben onu şüphesiz indireceğim. Bundan sonra da artık içimizden her kim küfrederse onu dünyalarda hiç kimseye azaplandırmayacağım gibi bir azapla azaplandırır. Evet. Gökten sofra inmesi. Bu ayet Maide kıssasını anlatmaktadır ki bu sure bu ayete nispette Maide suresi adını almıştır. Bu Maide hadisesinde Allah'ın kulu ve Resulü İsa Aleyhisselam'a ettiği nimetlerden birisidir. Hz. İsa üzerlerine bir sofra inmesi için dua ettiğinde Allah onun duasını kabul etmiş ve kesin bir hükşet apaçık bir mucize ayet ve delil olmak üzere onu kendisine indirmiştir. Evet. Fakat Rabbimiz Subhanahu ve Teala ben onu şüphesiz indireceğim ama bundan sonra bunu kim inkar eder yalanlarsa işte onlara öyle bir azap ederim ki diyerek onları da ne yapmış tehdit etmiştir. Ama onlar yine indikten sonra inkara satmış ve onlardan çoğu horlanmış domuzlar haline gelmişlerdir. 116 117 ve 118 Allah buyurmuştu ki Ey Meryem oğlu insan sen mi insanlara beni ve anamı Allah'tan başka iki ilah edinin dedin? Demişti ki tenzih ederim. Seni hak olmayan bir sözü söylemek bana yaraşmaz. Eğer ben onu söylemişsem sen onu elbette bilirsin. Sen benim içimde onu da bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilmem. Doğrusu görülmeyeni en iyi bilen sensin sen. Ben onlara, senin bana buyurduğundan başkasını söylemedim. Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Ben aralarında bulunduğum sürece üzerlerine şahit dedim. Ben öldürdüğünde onların murakabı sensin. Sen her şeye şahitsin. Eğer onlara azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır. Şayet bağışlarsan muhakkak ki sensin sen aziz. Asim. Bu ifadede Allah'ın kulu ve Resulü Meryem oğlu İsa aleyhisselam'a Allah azze ve celle'nin yönelttiği hitaplardan birisidir. Rabbimiz kıyamet günü kendisini ve anasını Allah'tan başka iki ilah edinenlerin huzurunda Meryem oğlu İsa'ya Ey Meryem oğlu İsa sen insanlara beni ve anamı Allah'tan başka iki ilah edinin dedin diye soracak diyor. Bu aynı zamanda Hristiyanlara yöneltilmiş bir tehdit korku ve uyarıdır. Aynı zamanda kardeşlerim bakın bu La ilahe illallah kelimesini söylediğimizde başı nefi sonu ispatla giten bir kelimenin neydi? Açıklama mahiyetinde olanıdır. La ilahe dediğimizde, demek ki salihlerden, hem de bir peygamberlerden, hem de peygamberin bir anası ilah olabiliyormuş. Naziyat suresine baktığımızda, orada insanlardan kafir ruhlu olan birisi ilah olabiliyormuş. Yani Firavun ilahlığını ne yaptı? iddia etti. Yine bakıyorsunuz Bakara suresinde bu zahir ilah edinmeleri yani demek ki Allah'tan gayrı la ilahe illallah dediğimizde la ilahede de bu ilahların hepsini reddedip illa yani illa ilah ilahlarının hepsini birlemek gerekiyor. Yani ilah bizden söz fiil ve amelin takdim edildiği, ibadet edildiği, ululandığı, birlendiği büyük zattır. Allah subhanahu ve teala bizleri tevhid ehli eylesin. Şirkin, küfrün her türünden uzak dursun. 119 ve 120 Allah buyurdu ki bu doğru söyleyenlerin doğruluklarının fayda verdiği gündür. Onlara altından ırmaklar akan içinde temelli kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Büyük kurtuluş işte budur. Göklerin, yerin ve onlardaki her şeyin mülkü Allah'ındır. Ve o her şeye kadirdir. Allah Subhanahu ve Teala kulu ve Resulü Meryem oğlu İsa'yı mülkir ve mülhit Hristiyanlardan uzaklaştırdıktan Allah'ı ve Resulü'nü yalanlayanlardan bere ettikten ve bütün iradeyi Allah Azze ve Celle'ye havale ettikten sonra cevap vererek duyuruyor ki bu doğru söyleyenlerin doğruluklarının fayda verdiği gündür demiştir. Göklerin, yerin ve onlardaki her şeyin mülkü Allah'ındır. Ve o her şeye kadirdir. O bütün eşyanın yaratanı sahibi, kadiri ve mutasarrıfıdır. Her şey onun mülküdür. Onun saltanatı altındadır. Kudret ve iladesine göre ceryan eder. Onun benzeri dengi, eşi yoktur. Anası, çocuğu, arkadaşı yoktur. Ondan başka ilah yoktur. Ondan artık Rab yoktur. Evet. Maide Suresinin sonuna geldik. Allah doğrularla amel etmeye hepimize nasip etsin. Elhamdülillah.